Açık Dergi 95 frekansında Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta duyurmuştuk. İz Sanat 21. sezonunu ilan etti. Ve dijital e, araçlar ve kanallar aracılığıyla bu sezon izleyicisine ulaşacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta ilk performansları izleme imkanınız Olmuştur belki de İstanbul Ensemble Serdar Yalçın yönetiminde dinleyicilere ve izleyicilerine ulaştı. Evet, pandemi günleri oldukça ilginç diyeceğim en hırf tabirle geçiyor ve kültür sanat kurumları yaratıcı cevaplar vererek bir biçimde işlevlerini sürdürüyorlar. Biz i̇ş da geçtiğimiz Mart ayındaki kapanma dönemi itibariyle dijital kaynaklara ve araçlara e, başvurmuş. izleyicisi de dinleyicisiyle yakın temasta kalmıştı. Şimdi 21. sezonun en başında açık dergi programında Biz Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç ile buluşmuş vaziyetteyiz. Defne Hanım hoş geldiniz umarız iyisiniz. Merhabalar, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. <gülüyor> Galiba bizde. Ee, evet, sizinle evet. buluştuk, daha da mutlu olduk onu da söyleyebilirim. Sanattan. Çok teşekkürler. Olan, evet, haberlerde renklendiriyor aslında programımızı. Şimdi, evet. E, biz de çok heyecanlıyız evet, gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Evet, normal şartlarda bu sezonda tabii ki. E, sanatın mekanında buluşur sizden. Programı o şekilde dinlerdik. Şimdi evet. ürkenler aracılığı da <gülüyor> takip ediyoruz. <umutun gülüyor> evet. e, 21. sezonu konuşacağız tabii ki ama şeyi de çok önemsiyorum. Pandemiye verilen yaratıcı Hı -hı. cevaplar diye kısaca demin özetlemeye çalıştım. E, kapanmayla birlikte. İhsanat'ta çok Hı. ciddi bir arşiv çalışmasına da girdi. Onu da e, izledik. Evet. E, nasıl gelişti ilk günler sonrasında neye evildi? İhsanat e, misyonu evet. e, ilgili şu anda nasıl bir pozisyonda? Şöyle bir kısaca üstten bakış alabilir miyiz programa geçmeden önce? Tabii. Son konserimiz olduğunu bilmeden e, Richard Bona ve Alfredo Rodriguez konserini yaptık 11 Mart'ta. 11 e, Mart'tan sonra e, o gün Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti ve biz takiben bir hafta içinde konser salonunu, müzelerimizi ve galerilerimizi ziyaretçilere ve seyircilerimize kapatmış olduk. daha sonrasında çok hızlı bir inisiyatif aldık. 11 Mart'ta bu ilan edildi. Biz 19 Mart'ta Evde Sanat Zamanı adlı bir yayın modeline geçtik hemen. Biz de evlerimize bu arada döndük tabii. Ondan sonra 18 Mart gününden itibaren etkinliklerimizi Evde Sanat Zamanı başlığı ile Evde yaptığımız kayıtlar, kendi arşivimiz, iş sanatın 20 senelik bir konser arşivi var biliyorsunuz, etkinlik evet. arşivi. Kendi konserlerimiz ve yepyeni içeriklerle kendi sosyal medya hesaplarımızı aslında sezonun geri kalanını da bir şekilde taşımış olduk. 75 günde toplam neredeyse 400'e yakın e, içerik evet. platformlarda sunulduğunu görüyoruz. Bu hak hakikaten önemli bir arşiv çalışması. Evet e, çok hızlı inisiyatif alıp ondan sonra da çok hızlı evde de e, ofiste çalıştığımızdan çok daha fazla çalışıp ve emek verip gerçekten çünkü bunun aslında altında bir e, sorumluluk e, bilinci yatıyor. Yani insanlar evlerine döndüler, e, evlerinden çıkamamaya başladılar karantina döneminde ve bu çok moralsiz bir şey. Biliyorsunuz bu en çok bir de yaratıcı evet. sektörü de çok etkiledi. Belki de en büyük zorluğu hala onlar çekiyorlar. E, biz e, hemen şeye karar verdik. Yani biz destek ve moral olmalıyız insanlara. Bunun sorumluluğunu hissettik. Ve sonrasında da yani dünyada, dünya çapında da yani Avrupa'da da Amerika'da da bir sürü sanatçıyla görüşerek çok hızlı aksiyon alarak onlarla da bir takım evden kayıtlar gerçekleştirdik. Ve bunları da izleyicilerimize sanatseverlere sunduk. Ve hakikaten 19 Mart 31 Mayıs arası yaptık bunu. Ve tek mecrada 400 içerik diye düşünün. Onun işte 4 mecrayla çarpın çünkü her mecrada da e, evet. yani yayınlandığını düşünürsek, teker teker duplike olduğunu düşünürsek böyle bir e, 400'den fazla içerik e, ve e, 17 milyona yakında bir izlenme sağladık. Yani bu çok büyük bir ilgi tabii ki. 17 milyon hmm. bunun da altını çizmek lazım. Hmm. E, hakikaten az evvel sorumluluğa işaret ettiniz. Çok gerçeklere karşılığı e, olan bir duygu olduğunu da bu rakam bize söylüyor. 17 milyon izlenmek gerçekten çok e, önemli. Evet. evet ve yaz geçti. Ardından şimdi Kasım Evet ayı yaz geçti. De... Ee, Yazın da tabii Buyur. mevcut şartlar nasıl olacak, nasıl yapacak bir uzun bir durduk. Yani e, hı hı. uzun bir düşündük, baktık, izledik her şeyi e, ve hı hı. sonunda sezonu bu sene dijital platformlarda yani bir de tabii 75 günlük bir tecrübemiz oldu. Geri dönüşleri evet. iyi değerlendirdik o konuda. Ee, ve 21. sezonu e, dijital platformda açmanın bu sene için e, daha sağlıklı olacağına karar verdik. Ve bu şekilde bir programlama yaptık. Ama bunu da şöyle yaptık. Kendi 21. sezonun e, aslında işleyişi şöyle. 21 sezondaki bütün etkinlikler neredeyse bütün etkinlikler konserler şiir dinletileri işte çocuk etkinlikleri yine yine aslında fiziki sezonu açsaydık yapacağımız her şey ve bunun üzerine koyduğumuz birkaç tane şey daha konser salonumuzda çekiliyor seyircisiz olarak önceden çektiğimiz etkinliklerimizi konserlerimizi Daha sonrasında belirli bir yayın akışıyla seyircilerimize paylaşıyoruz. Dolayısıyla konser salonumuz hala aslında işliyor. Buraya sanatçılarımız da geliyor, teknik ekibimiz de burada. Onlarla da birlikte çalışıyoruz. Sadece seyircimiz yok maalesef. Ve bu, bu organizasyonla, bu operasyonla bir 21. sezon programı oluşturduk. Bu sene 21. sezon programının bence en büyük özelliği buradaki, Türkiye'deki var olan yaratıcı sektör dediğimiz işte müzisyeni, bütün tiyatrocusu yani bu işten para kazanan ve mevcut şartlarda çok zorlanan insanlarla, sanatçılarla ve Türkiye'deki sanatçılarla bir program oluşturduk. Onlarla paylaştık bu 21. sezonu. Bu çok umut ve umut verici bir şey ve hala sanatla buluşabiliyor olması sanatseverin bu da bizi çok heyecanlandırdı ve bu program tamamen yerel sanatçılarla, Türkiye'deki sanatçılarla oluşturuldu. 5 Kasım'da da sizin de dediğiniz gibi İstanbul Ensemble Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Ensemble'la açtık sezonumuzu. Daha sonrasında da şimdi başladık yavaş yavaş zaten. Şimdi çekmeye tabii Kasım ayını çektik. Şimdi Aralık ayını çekiyoruz. Daha sonrasında da bunu böyle ay be ay dediğim gibi bir yayın programı, yayın akışı içerisinde paylaşacağız e, izleyicilerimizle. Kasım ayında İstanbul Ensemble ile başladık. Daha sonrasında Seyredecekleri, Kasım ayında özellikle seyredecekleri, şimdi hemen önümde bakıyorum, e, Milli Reisturans Oda Orkestrası var. Gene Milli Reisturans İşbirliği ile biz Milli Reisturans Oda Orkestrası'nın bu sezon 5 tane konserini yayınlayacağız. Biz de çekecekler, evet. bizim konser salonumuzda çekecekler. Şef Hakan Şansol Yönetimi de olacak bu. Daha sonrasında, önce klasikten gideyim, daha kolay olacak benim için. Genç solistlerimiz var, biliyorsunuz bizim bir de bir Parlayan Yıldızlar serimiz vardı, hatırlarsınız. evet. evet. Oradan yani artık bunlar tabi Parlayan Yıldızlar, genç de değil, artık genç solistler oldular onlar. Genç müzisyenlerimiz. Çok iyi solistlerimiz var. Onlardan bir tanesi Poyraz Baltacıgil, piyanist Bar Barış Büyük Yıldırım eşliğinde bir resiter verecek Kasım ayında. Daha sonrasında sezon boyunca yine bu genç solistlerimize yer vereceğiz. Iraz Yıldız bizimle olacak, Demirhan Gökbudak, Ferhan Cahat, Büyük gibi. Bir sürü genç sanatçıyla da, Gene sanatseverlerimiz buluşacaklar. Daha sonrasında Kasım ayında, bu sene bir de Türk Halk ve Türk Sanat Müziği bizim zaten hiç en sevdiğimiz ve ayrılmaz parçalarımızdan bir tanesiydi. Bu sene biz Türk Halk ve Türk Sanat Müziği'nde var olan sanatçılarımızdan bizim için özel projeler yapmalarını istedik. Onlar da çok heyecanla karşıladılar bunu. İlk Kasım ayında... 20 20 evet 20 Kasım'da 20 Kasım. Coşkun Karademir ve e, Buray bir proje hazırladılar. Zaten evde sanat zamanında da bir e, türkü söylemişlerdi bizim için. Biz orada da çok Hı -hı. beğenmiş ve çok heyecanlanmıştık bu e, birlikteliğe. Onlardan böyle bir Hı -hı. konser rica ettik. Onlar bizimle birlikte olacaklar. Daha sonrasında e, aynı türler içerisinde Derya Dilek Türkan, Zeynep Palbaşı ee, onun dışında pardon e, Melihat Gürses'in ismini görüyorum. Melihat Gürses evet Melihat'ın da e, Aralık ayındaki evet. konseriyle e, yer alacak programda. Ee, daha evet. sonrasında Kasım ayında Ozan Musloğlu'nun yeni projesi var. Tabii ki caz müziği de bizimle olacak. Caz Tabii. müziği bizim gene programlarımızda hep var olan bir tür. Caz müziğinde de e, Ozan Musluoğlu yeni bir proje e, yapıyor. Pandemi zamanında aslında başladılar yapmaya onlar da Genedos diye. Onun Onlarla birlikte bir e, bu Genedos caz projesi de ana akım caz müziğinden işte modern caz parçalarına kadar uzanan böyle zengin bir repertuara sahip. Onlarla birlikte olacağız. Daha sonrasında da bu, bu caz programını da ay ay açıklayacağız. Şiir ve hikaye dinletilerimiz biliyorsunuz bizim için artık onlar geleneksel 20 senedir. Klasikleşti. Evet, evet klasikleşti. Aynı ekip tanınmış bilinen e, Türk şair ve e, hikayecilerinin eserlerini belirli bir e, şeyde e, sahneye taşıyorlar. Belirli bir konsepte. Hı hı. Dün tabii dün evet. Said Faik hikaye dinletisini yayınladık YouTube kanalımızda. Oradan bu arada şey de söyleyeyim tabii yani onu söylemek lazım hep. Hep bu soru geliyor şimdi ve gelecektir de sizin aracılığınızla da onu söyleyelim. Bu etkinliklerimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan, kanalımızdan, web sitemizden, bir ay sonra web sitemizden ücretsiz bir şekilde sezon sonuna kadar izlenebilecek. Evet, evet. Bu evet, önemli bunu dün bir akşam, şey. Evet, vurgulamıştım hakikaten. Çok önemli bir zaman kısıtının daha olmaması eminim evet. etkisini de çok kuvvetlendirecektir. Evet, yani sonuçta zaten bu yani bunları koyup kaldırmak bir hafta sonra kaldırmak da mümkün ama biz istiyoruz ki insanlar dönsünler, tekrar baksınlar, tekrar, tekrar seyretsinler ve sezon sezon sonuna kadar da o yüzden bütün etkinliklerimiz e, ulaşılabilir olacak sosyal medya hesaplarımızda. Dediğim gibi Şiiri ve Hikaye Dinletleri'nde Said Faik Abasyan'ın hikayesi 4 hikayesiyle başladık. Daha sonrasında da Aralık ayında Nazım Hikmet, daha sonraki aylarda Gülten Akın, Atilla İlhan ve Edip Cansever'de de bu şiir ve hikaye dinletilerimiz devam edecek. Bu arada evet. bizim gene en çok sorulan yeni yıl konserimiz, o da biliyorsunuz artık bir klasik. Evet. Ee, bu bu seneki yeni yıl konserimizi e, Opera Genel Müdürü e, Murat Karahan'a yapmaya karar verdik. Onu da Ankara'da çekeceğiz Limak Filharmoni Orkestrası'yla. O da bizim için çok e, özel bir, ve çok heyecanlı bir e, güzel bir yılbaşı repertuarı hazırlıyor. Limak Filarmu'nun orkestrası Erol Erdinç yönetiminde solistide Murat Karahan olacak. Onu da 31 Aralık gecesi ya akşamı daha doğrusu yayınlayacağız. Evet. Bu arada e, daha önce şeye e, yani fiziksel fiziki sezonlarımızda olmayan, daha önceki sezonlarımızda olmayan ama bizim e, evde sanat zamanı edebiyat günlerinde e, bir kere e, yapıp e, sonra da çok sevdiğimiz bir okuma tiyatrosu e, evet. şeyimiz var. <gülüyor> projemiz var. Biz bunu biz kendimiz zaten çok sevdik. İnsan yani seyircilerden de geri dönüşü güzel oldu geri bildirimi. Bu evet. okuma tiyatrolarına devam etmeye karar verdik. E, bu bu yani okuma tiyatrosunu belki seyretmemiş olabilirsiniz siz veya şey, dinleyiciler onlara söyleyelim. Okuma tiyatrosu e, bilindik gene ama bu sefer bilindik tiyatro e, eserlerinin e, mesela işte Shakespeare, e, Chekhov ondan sonra işte bir sürü var şu an aklıma gelen bunlar oldu. E, bunların evet. bir tane eserinin bir bölümünü sadece bir sahnesini iki tane veya üç tane tiyatro oyuncusu. Yine bir, bunu Zoom'da yapıyoruz bu arada. Hmm, evet. Zoom'da yapmıştık daha evvel, evet. Şimdi de öyle deneyelim dedik. Hani hmm. e, bunu bir, gene evlerde ayrı ayrı çekelim. Onun çünkü onun da böyle e, başka bir havası var. Başka bir esprisi de var. Şimdilik gene e, görüntülü bir şekilde onlar çekilecek. E, yönetmenler Zampamir, e, onların e, bu projenin yürüdücüsü. Evet. O, evet. Bu da Kasım ayında başlayacak. Romeo Juliet ile. Sonra da 12. Hı hı. geceyle devam edecek. Daha sonra otello, üç kız kardeş gibi bir sürü tanınmış eserden okunacak bölümlerde sezon boyu bizimle birlikte olacak. Bu da benim, benim çok heyecanlandığım bir şey. Proje. Evet. Bir de e, yazarının sesinden diye bir projemiz var. E, yazarının sesinden projesinde de yazarı kendi yani yazar yazarlar kendi kitaplarından bölümler okuyorlar. Bu da e, gene kendi onların e, kendi mekanlarında e, çekilen e, vi, kısa videolardan oluşacak. Evet. Bu yazarının sesinden de Kasım ayında başlayacak. Buket Uzuner'le e, <gülüyor> ve daha sonrasında da devam edecek. Evet, biz de heyecanla takip etmeye <gülüyor> çalışacağız. Evet Defne Tuvalş'ta beraberiz. Bir kere daha hatırlatmam gerekirse İç sanat, sanat Yönetmeni 21. sezon vesilesiyle yayında buluştuk. Ve görebildiğimiz kadarıyla... E, dijitale çok ciddi bir hamile söz konusu iç sanat cephesinde. Zaten evet pandemi bunu zorunlu kılmış e, olabilir ama çok farklı yöntemlerle aslında dijital mevcada izleyicisine ulaşmaya çalıştığını söyleyebiliyoruz galiba. Defne Hanım sanatım sanatın az evvel evet. saydığınız e, muhtelif yöntemler var hakikaten. E, bu bağlamda Doğru. ben en azından hani işaret etmek seviyesinde de olsa kahverengi yol panolarına danmak. Da Aa istiyorum. evet. Ee, <gülüyor> Doğrudur. Podcast'te başladınız. Evet, ee, podcast bu da ayrıca de de başladık. Heyecanlandığı o anda e, belirtmeme izin verin lütfen. Evet, e, podcast'tesiniz bu konuda. Evet, podcast yayınlarımız e, e, bizim bizim bu sene çok yeniliğimiz var. E, biz evet. e, bir de ekip olarak hızlı davranabilen bir ekibiz. Hızlı inisiyatif alan bir ekibiz. Podcast <gülüyor> De çok istediğimiz e, bir alandı, e, yapmayı istediğimiz. Çünkü biliyorsunuz iş sanat sadece konser salonundan ibaret bir yer değil. İş sanatın e, işlevini sürdürdüğü e, bir sürü alan var. Bunlardan bir tanesi evet. e, müzeleri var, galerileri var. Ve bunlardan bir tanesi arkeoloji biliyorsunuz. Arkeolojiye çok büyük katkısı var İş Bankası'nın. Buradan yola evet. çıkarak kahverengi yol panolarını tutturuyor. E, panoları e, serisini oluşturduk bir podcast serisi bu Emrah kolu kısanın sunduğu arkeoloji e, hocalarıyla arkeologlarla ve e, tanınmış bilinen sevilen gezi bloggerlarıyla değil mi öyle diyorlar onlara evet, e, onlarla evet. konuşulan kısa 30'ar dakikalık e, bunlar podcast serileri çok da keyifli Hı -hı. çok da güzel ben dönüp dönüp hepsini tekrar dinliyorum <gülüyor> Evet, Teos Antik Kenti, Teos Nisa, evet. Patara ve Zeugma e, hakkında e, e, kazı başkanlarıyla da söyleştiler var. Hakikaten Doğru. çok kıymetli e, kültür sanat e, alanlarının çok boyutluğunu da bir kere daha teşhis etmiş oluyoruz biz sanatın 21. Sezonu vesilesiyle hem de bu e, günlerde iletişim yollarını herkes revize etti. İsaanat hangi yollara başvurdu? Bunu da görmüş olduk bütün çeşitliliğiyle ekleyeceğiniz evet. bir şey yoksa benim sorularım bu kadar defne Turbaç. Çok evet. teşekkür ederiz. zaman Ben çok için, teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Geleneği de bozmadık. Biz tabii ki çok özlüyoruz. Yani salonumuzu sez ve sezonu e, seyirciyle birlikte açmak isterdik. Gerçekten çok evet. özlüyoruz. Onun için de Böyle... Geçen sezonlarla, sezonlarımızla daha doğrusu seyirciyle olan sezonlarla bir takım bağlantılar kurmaya çalışıyoruz. Böyle duygusal. O yüzden de şöyle yaptık. Yayınlar gene konser saatlerinde, 20-30'da. Çocuk etkinliklerimizde hmm. hafta sonları gene çocuk tiyatrosu saatinde saat 15'de yayınlanacak. Bu Bunlar tabii böyle yayın saatleri ama dediğim gibi sezon sonuna kadar da izlenebiliyor olacaklar bizim sosyal medya hesaplarımızda. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Takibinde olacağız. Umarız iç sanatta da artık İlk fırsatta e, bu seyirciyle birlikte olma imkanında e, bir biçimde buluruz. Çok teşekkür ederiz. Değerlerinize sağlık. Ayıracağım. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Açık delgi.